Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, Türkiye'nin 2053 net sıfır emisyon ve yeşil kalkınma hedefi doğrultusunda kısa, orta ve uzun vadeli strateji, eylem, politika ve mevzuatlarının altyapısını oluşturacak İklim Şurası, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından bugün başlatıldı. Etkinlik 25 Şubat'a kadar devam edecek, İklim Şurası öncesinde bakanlık tarafından düzenlenen Çevrim içi komisyon toplantıları da tamamlandı. Sera gazı azaltımı, yeşil finansman, karbon fiyatlama, iklim değişikliğine uyum, yerel yönetimler, göç ve adil geçiş ile bilim ve teknoloji konularında toplanan komisyonlarda iklim ve çevre alanında çalışan kurumların temsilcileri Türkiye'nin net sıfır hedefine ulaşması için gerekli politika önerileri sundu. İklim ve çevre alanında çalışan kurumlar, 2053 net sıfır emisyon hedefine ulaşabilmek için 2030 yılına yönelik iklim hedeflerinin belirleyici olacağına dikkat çekiyor. Kolumbiya Üniversitesi ve New York Şehir Üniversitesi araştırmacıları iklim krizinin şehirleşmeyi nasıl etkileyeceğini inceledi. Araştırmacılar, Dünya Bankası'nın Eylül ayında yayınladığı İklim Göçü Konusunda harekete Geçmek raporunda kullanılan araştırma yöntemini uyguladı. Dünya Bankası'nın çalışmasına göre dünyada 2050'li yılına kadar 216 milyon kişinin su ve gıda kıtlıkları ve aşırı hava olayları yüzünden göç etmek zorunda kalabileceği belirtiliyor. Dünya Bankası araştırmasını daha da ileriye götürmeyi hedefleyen ve şehirler bazında uygulayan bu yeni çalışma Orta Amerika ve Meksika'da şehirlere iklim krizinden kaynaklı olası göç hareketlerini inceliyor. Birleşmiş Milletler Göç Haftası sırasında yayınlanan bu çalışma, iklim krizinin 2050 yılına kadar bu bölgedeki şehir merkezlerine 10,5 milyon kişinin göç etmesine neden olabileceğini belirtiyor. Çalışma aynı zamanda dünyanın her yerinde büyük şehirlerin göç merkezlerine dönüşebileceğine öne sürüyor. Dünya Bankası'na göre 1 milyardan fazla kişinin iklim krizine bağlantılı nedenlerden dolayı yaşadıkları yerlerden, Ayrılma tehdidiyle karşı karşıya olduğu söyleniyor. Araştırmacılar hükümetlerin ve şehirlerde yerel yönetimler iklim krizinin etkilerini azaltmak ve sürdürülebilir şehirleşme planlarını üzerine yaptıkları çalışmalara bu göç ihtimallerini de dahil etmelerine öneriyor. The Guardian gazetesinin haberine göre İngiltere'de Londra ve Bristol şehirlerinde belediye başkanları iklim krizi nedeniyle göçlerin yönetimi konusunda önemli çalışmalar yapıyor. Türkiye'de de büyük şehirlerin bunu yapması gerekiyor. Birleşmiş Milletler Çevre Programı'nın hazırladığı 2022 raporunda metropol kentlerde artan ses kirliliği orman yangınlarının iklim değişikliğinin etkisini ve iklim değişikliğinin ekolojik dengede yol açtığı sorunlar ele alındı. Rapora göre şehirlerin giderek büyümesi sonucu artan ses kirliliği ciddi bir çevresel sağlık riski. Şehirlerde çevreden gelen sesin desibel oranının artması insanlarda ciddi ruh sağlığı sorunlarına yol açarken hayvanlarda da davranış bozukluğuna neden oluyor. Raporda yalan araştırmaya göre Avrupa genelinde yaklaşık 22 milyon kişi çevreden gelen sesten rahatsız. 6,5 milyon kişi de ses kirliliği nedeniyle uyku sorunu yaşıyor. Büyük şehirlerdeki ses kirliliği Avrupa'da yılda ortalama 48 bin yeni iskemik kalp hastalığına yol açıyor. Çevreden gelen yüksek ses her yıl 12 bin zamansız ölüme neden alıyor. İnanılması imkansız gibi. Güney Amerika Kalkınma Ajansı tarafından yapılan açıklamaya göre Balıkesir'de kurulması planlanan yeşil hidrojen tesisi için hazırlanan işbirliği protokolü yetkililer tarafından imzalandı. Protokol kapsamında yeşil hidrojen bandırma enerji üstünde üretilecek ve kullanılacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Yardımcısı Çetin Ali Dönmez işbirlikleri ve bir araya gelme kültürünü önemsediklerini belirtti. Dedi ki, Kamuda oluşan bu birikimi özel sektörle birlikte kullanmamız, buralardan güzel başarı hikayeleri çıkarmamız lazım. Bakanlığın bakış açısı olabildiğince somut ve makul projeleri desteklemek, hatta bandırma enerji üssü gibi kuruluşlarımızca ortak bir vizyon belirlenmiş alanlarda yapılacak çalışmaların, Türkiye'de COBİ'lere, akademiye, girişimcilere fayda sağlaması için bakanlık kaynaklarının harekete geçirmesi de mümkün dedi. Güney Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdullah Güç'te faaliyet gösterdikleri bölgenin potansiyelinin farkında olduklarını belirterek hidrojen konusunda çok çalışmalar gerçekleştirdik. Geldiğimiz noktada teknolojinin avantajları ve kuruluşlarımızın gerçekleştirdiği ARGE çalışmalarında ciddi ilerlemeler kat etmesiyle bu işi artık somut ve konuşulabilir bir hale getirdik demiş kendisi. Yeşil hidrojen ne kadar yeşil? Tabii nereden geldiğine bakmak lazım bu hidrojen üretiminin. Bir etkinlik haberiyle programımızı bitirelim. Ekolojik ve sosyal açıdan adaletli ilişkilerin paylaşılarak çoğalması için insanları bir araya getiren goodfortrust.org türetici ve üretici toplumunu büyütmek ve geliştirmek için her sene üniversite öğrencilerinin katıldığı bir çevrim içi çekirge programı düzenliyor. Bu yıl 4, 5 ve 6 Mart tarihlerinde çevrim içi gerçekleştirecek 5. çekirge programında her yıl olduğu gibi konuşmacılar çeşitli konularda bilgi aktarımı yapacak. Bunların arasında türetim ekonomisi nedir? Şiddetsiz iletişime ve nefret söylemi olduğu gibi goodfortrust.org üreticilerinden ekolojik hikayeler de var. Ayrıca sorumlu vatandaş olmak ve sosyal girişimcilik konuları da incelenecek. Bu ücretsiz programa kendini sosyal ve ekolojik açıdan sorumlu hisseden lisans ve yüksek lisans öğrencileri başvuru yapabiliyor. Katılımcı olmak isteyenler goodfortrust sosyal medya hesaplarından katılım formuna ulaşabiliyor.